Merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in edebiyatında. Ben Seval Şahin, bugün konuğumuz Gürbeyiz. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, çok teşekkürler davet için. deriz ederiz. E, Gürbey Bey'le e, İstanbul'da görüşemedik. Uzun görüşmemiz Amerika ve <gülüyor> Türkiye arasında oluyor. E, kendisiyle bugün Manifold'da bir süredir e, devam eden ve Manifold.press adresinden takip edebiliriz edeceğiniz A'dan Z'ye Servet Fünn'ün manzaralarını konuşacağız. E, bu çok yaratıcı bir iş bence. Ben çok başından beri severek takip ediyorum e, ve Manifold da bunu çok e, güzel bir şekilde yayınlıyor. Gerçekten çok daha okurlar için e, iştah açıcı bir hale getiriyor bu A'dan Z'ye Servet Fünn'ün manzaralarını. Ee, nasıl başladı bu iş Gürbey Bey? Öncelikle sertifinimle ilişkim benim 6 seneye e, dayanıyor. bir 6 sene öncesine dayanıyor. E, doktora tezime çalışırken ben mimarlık okudum. Mimarlık e, programında doktora tezi yaptım. E, eğitimim mimarlık üzerine. Osmanlı dönemi medyasını çalışıyordum. Medyada mimarlık nasıl temsil ediliyor, mimar nasıl kamusallaşıyor... E, Dergilerle, gazetelerle bakarken bu resimli dergiler çok e, dikkatimi çekti. E, bir dolu mimarlık görseli var, mimar kültürü var içerisinde. Ve onun arasından sertifiyonum zaten kendi başına e, büyük bir külliyet olarak e, öne çıktı. E, Ahmet İhsan özellikle dergiyi kuran e, resim yayınlamaya çok meraklı, çok e, girişimci bu konuda. Buradan bir sertifiyonla aşır neşir olmaya başladım. İlk sayısından başladım. Tek tek incelemeye başladım bütün sayılarını. Özellikle görseller önce gözüme çarpmaya başladı. Ve doktor tezimi 2020'de bitirdim. Sertifiyonla toplumsal mekanın anlatılarıyla üretimi başlıklı tezdi. Ve onun içerisinde bir atlas ürettim. Tahayyüller, inşalar ve deneyimler atlası başlıklı. Bu Atlas'ta da aslında bir çeşit bir araya getirmeye çalıştım. Dergiyi tekrardan nasıl asemblaj edebiliriz, nasıl bir, bir araya getirebiliriz, yeniden bir anlatıya nasıl düşürebilirim ona baktım. Orada da 15 tane madde altında toplamıştım işte orada neler vardı, deniz banyosu vardı, fabrika vardı, köprü vardı, mesken vardı. Burada bir, bir, bir dolu anlatı, dergin içerisinde bir dolu farklı zamandan gelen anlatı bir araya gelerek bir atlas oluşmuştu. Daha sonra Esen Karol'la görüşüyorduk, Manifold'un editörü e, ve Manifold'ta nasıl bir şey yapabilirim diye bunun üzerine kafa yorarken şunu ben tez yazarken düşünmüştüm hep çok derinlemesine anlatılara giremiyordum. Yani merak ettiğim şeyler vardı bazı anlatılarda. Böyle çok küçücük nüanslar var. Bir şeyler söylüyorlar onları hiç bilmediğim şeyler. Ee, insan merak ediyor ama o kadar detaya dalamamıştım. Doktor dedi, çok daha büyük bir şey. Dolayısıyla dedim ki her manifoldta şöyle bir şey yapsam. Her e, ay küçücük bir anlatı yani sadece bir yazıya odaklanıp onun... Biraz deşifre etsem içerisinde neler var. Yani hangi mekandan bahsediyor, hangi şarkıdan, hangi insandan vesaire. O, o anı, yani o mikro tarihi biraz daha böyle anlamaya çalışsam neler çıkar acaba diye. E, bunu yaparken de bu sefer buna işte sözlük gibi yaklaşmak istedim. E, bir doktor adı Atlas'tan sonra. Ve buna A'dan Z'ye gitsin. Yani A harfinden Z harfine kadar böyle kendimi de kısıtlayarak e, eğer... Sıra N harfine geldiyse illa N harfiyle ilgili bir kavram bularak e, devam etmek. Bu da beni aslında zorluyor bazen ama iyi de oluyor. Çünkü bak, özellikle bakmayacağım şey bakmış oluyorum böylelikle. E, ve şu an L'ye kadar geldim. 14 tane e, şey oldu, madde oldu. Bu maddeleri konuşuruz. Fakat ben şeyi de sormak istiyorum. Bunun hazırlık aşaması nasıl oluyor? E, hazırlık aşaması aslında biraz böyle kendi ilgi çekici bir hazırlık aşaması biraz kendi ilgi alanıma çektiğim bir kavramla başlıyor yani özellikle o kavramı ya yani bir metinde o kavramı bulunca o kavramı nasıl açabilirim Bu metindeki yazar o kavramla ne yapıyor nasıl dert ediyor Ona bakın. Ve daha sonra metni deşifre ediyorum. Aslında bir mekandan bahsediyorsa hemen o mekanı araştırmaya başlıyorum. Nerede, e, nasıl, bu deneyim metniyse yani oradan oraya yürümüşse, gitmişse o rota nasıl bir rota onu araştırıyorum. Ve daha sonra e, bir tiyatrodan bahsediliyorsa, bir oyundan bahsediliyorsa onun posterini vesairesi bir görsel dünyayı da arkadan çıkartmaya başlıyorum. Aslında böyle... Nispeten kısa metinler bunlar, Dergi yazıları yani köşe yazılarına odaklanıyorum. Ama bir ucundan başlayınca bir sürü şey açılıyor. Yani oradan o dönemin ruhu yavaş yavaş çıkmaya başlıyor. Bol bol araştırma yapıyorum. O dönemin başka gazetelerine bakıyorum. Eğer orada başka bilgiler varsa o tam o tarihle ilgili. Ve de hep o... Ürettiğim, ya yani o e, kavrama nasıl e, birleştirebilirim o kavrama altın nasıl toplayabilirim onun e, derdiyle geçiyor yani örneğin kalabalıksa konum o, o metnep oraya çekmeye çalışıyorum bu da biraz aslında benim e, yazar olarak e, yapmaya çalıştığım bir şey oluyor özellikle yazar bunu üstünde altın çizmese bile ben hani oradan konuşmaya çalışıyorum o metni. Yani siz aslında Servet Fünnum'dan yola çıkarak başka bir şey inşa ediyorsunuz. O dediğiniz tahayyiller, deneyimler ve inşalar gerçekten üçü çok yaptığınız işi çok güzel özetlemiş. Bu yeniden inşa süreci aslında bu hem bir sözlük ama fragmanlar gibi de okumak. Yani aslında siz onları fragmanlara çeviriyorsunuz sadece bir sözlüğe değil ve böylece bize... Ee, belki de e, yani herhangi bir şekilde göremeyeceğimiz şeyleri de farklı boyutlarıyla gösterilebilir bir e, düzeye taşıyorsunuz. E, o yüzden bunun kendisi, yani ben aynı zamanda bir edebiyat tarihçisiyim e, ve bunu çok değerli buluyorum. Çünkü e, edebiyat tarihi dediğimiz şeyin de farklı yollarını bulmak e, ve farklı okuma şekillerini ve edebiyat tarihi malzemesini daha başka şekillerde, deneyimleyebilmeyi de öğrenmek gerekiyor. Sizinkisini ben bu şekilde değerlendiriyorum. Mesela bu yeni bir Servet Fünun gibi işte 19. yüzyıl modern edebiyatının tam da göbeğinde oturan bir derginin ki birçok meşhur yani asıl bu modern edebiyatı yaratan figürlerin yazdığı ve çizdiği bu derginin bu şekilde okunması e, aynı zamanda şöyle bir işlevi var. Bir, Serhat Fünun'u hani biz öğrencilere versek gidin okuyun desek pek de böyle keyifli okumazlar. <gülüyor> Açıkçası biraz da bu e, iş ve ödev olduğu için. Ama ben kendi öğrencilerimle paylaşıyorum. Mesela sizin Manifold'ta e, yayınlanan sözlerinizi ve çok böyle şeyle e, hayran kalıyorlar. Aa, böyle bir şey de yapılabilirmiş e, diye düşünüyorum. E, bu mesela görselliği kullanmak e, yani dönemin e, diğer yerli ve yabancı mesela ben şeyi hatırlıyorum basınç ölçümlerini vardı yani barometre Hı. hesapları yani bu süreç ne, nasıl oluyor? yani Bunun e, arka planında neler var? Şimdi ben mimarlıktan e, geldiğim için görsel düşünme e, benim için çok önemli. Yani o aslında bu yazım sürecinde benim için Belki yazıdan daha bile önemli oluyor başta. E, dolayısıyla ben bu araştırmayı yaparken hep görsel bir araştırma da yapıyorum. E, o, özellikle o görselleri bir topluyorum. Yani o yazı içerisinde nerelere gidebilir, hangi görsellerden eslenebilirim. Ve o dönemin özellikle görselleri olunca çok daha iyi oluyor e, tabii ki. Ve yazıyı kurarken önce... E, Görselleri yerleştiriyorum aslında. Yani onlarla konuşmaya başlıyorum. Onlara biraz anlatmaya. O yazıyla o görsel nasıl bir arada olabilir? Onunla bir ilişki kurmak. Bazen bu görsel dediğim şey ses de olabiliyor. Şarkılar da girebiliyor. Bazen videolar da girebiliyor. Ve benim için bu çok kritik. Çünkü o bazen görselde yazının ötesine götürecek bir şeyler de ortaya çıkmaya başlıyor. Bir kart postalda aslında... O, o kentin başka türlü bir anlatısı, o yazıyı besleyebilecek anlatısı ortaya çıkmaya başlıyor. Dolayısıyla benim için çok kritik. Öncelikle topladığı malzeme bu oluyor açıkçası. Madem sesten bahsettik, müzikten, isterseniz bir ara verelim şimdi, çalalım. Bugün ne istersiniz? Bugün mavi ve Siyah'ın giriş bölümünde çalan Tepebaşı. Bahçesinde Ahmet Cemil'in geleceğe umutla baktığı ve arka planlı çalan Emil Balteufel'ın Elmas Yağmuru estesine çalabiliriz. 1879'da yazmış bu esteyi, 1896'da da Hadis ya bunu romanla taşımış. Evet, zaten romanda ilk tercih yününde tevkik ediliyor. Evet, dinleyelim. Merhaba tekrar 95.0 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in edebiyatında ben Seval Şahin. hiz ile birlikte Manifold'da yayınlanmakta olan Manifold.press adresinden takip edebileceğiniz A'dan Z'ye servet film manzaralarını konuşmaya devam ediyoruz. Programımızın ilk kısmında bu fikrin nasıl ortaya çıktığı ve Gürbey Bey tarafından nasıl inşa edildiği ve bu inşa sürecinin arka planını konuştuk. Biraz burada içeriye de artık girelim. Maddeler, yani hangi maddeler mesela sizi zorladı? Hangi maddeleri yazarken çok sevdiniz? Bu maddelerde neler var? Vallahi açıkçası şöyle, genelde hepsi <gülüyor> çok zorluyor. Hiçbiri... Ben aslında başta A'dan Z'ye kadar bir liste çıkarttım. Yani böyle neler olabilir? Çünkü zaten doktor sürecinde de dergiyle epey bir haşır neşir olduğum için... Böyle ne gibi kavramlar konuşmak istediğimi biraz biliyordum. Fakat e, tabii başlık kurulan plan yolda aynı olmuyor. E, o düşündüğüm şekilde başladığım hiçbir şey o kadar iyi gitmiyor. Hiç keyifli bir madde olmuyor veya beni hiç keyiflendir. Yani araştırmaya yönelik bir şey çıkmıyor oradan çok fazla e, benim odama. Dolayısıyla hepsi biraz e, kendi e, değişiyor. Mesela balo çok yoktu açıkçası fikrimde. Yani başka tür, başka şeyler vardı B harfinde. Ama buna o metni bulunca artık dayanamadım. Ya yani bu balo olmak zorunda oldu. Ya yani o kadar ilginç bir metin olduğunu düşünüyorum ki onun bir gece de geçen sadece böyle iki arkadaşın balolarda dolaştığı Böyle deneyim anlatılarını çok seviyorum. Yani sadece o bir anın, bir, bir günün, bir gecenin vesaire deneyim anlatıları çok verimli oluyor. Çünkü bir sürü İstanbul tam o gününü tekrar çağırabiliyoruz bugüne e, o anlatılarla. Veya dalga hiç yoktu aklımda. O da e, yine anlatıdan dolayı ortaya çıkan bir şey oldu. O değişen iklimle ilgili olan anlatı. Az anlatılar böyle e, çok Beni e, yani biraz böyle önyargılı olduğum şeyi de e, ters yüz ediyor. Örneğin e, işte fonograf biraz öyleydi. Yani teknolojiler ne kadar iç içe oldukları aslında böyle e, ilginç bir şey. E, Osmanlı 19. yüzyıl aslında epey bir teknolojiyle de iç içe e, bir hayat sürüyormuş. Veya harekette sinema e, gösteriminin üzerine olan anlatı da e, keza öyleydi. O yüzden böyle şimdi M harfini yazıyorum tam bu bugünlerde. Hep biraz tedirgin başlıyorum. Yani ya yeterince e, beni memnun etmezse ya işte e, bundan o kadar verimli bir saha çıkmazsa diye. Ama teslim ettiğim günde hep mutlu bir şekilde ayrılıyorum harften. Evet. Yani aslında tam bu başta da konuştuğumuz gibi yani 19. yüzyıl Osmanlı modernliğinin fragmanları. Yani bu Saka Çifinu'nun. <gülüyor> parçaları ve bunlara baktığımızda Osmanlı İstanbul'un da oldukça modern bir şehir olduğunu işte o dönemdeki Paris ve Beyrut gibi bir şehir olduğunu ve gündelik hayat tecrübesinin ne kadar yani hayatın kendisiyle Haşır neşir olduğunu ve en ufak mesela Cumhuriyet dönemi dergilerinde de benzer bir şey görebiliriz. Orada da hani modern olan hayatın işte burada mesela çok daha farklı. Hani Cumhuriyet'te şeydir ya aile. Kadınlar hem çocuk bakarlar hem dikiş dikerler hem de yani şey güzel giyinmeleri beklenir falan. Farklı bir modernlik tecrübesi. Mesela belki ileride Cumhuriyet döneminden de bir dergiyi seçmesi ya onu... 7 gün gibi, <gülüyor> belki bunu tekrar bir 30'lara taşıyıp oradaki modernlikle birlikte de düşünmek isteyebilirsiniz. Ya da dinleyicilerimiz için bu bir ilham kaynağı olabilir sizin yaptığınız şeyi düşünmek. Peki mesela ne olacak? Bu bittiğinde ne düşünüyorsunuz? Yani A'dan Z'ye ulaştığınızda evet bu bir şu anda herkese açık bir platformda yayınlanıyor. Herkes bunu görebiliyor sonrası için bir planınız var mı? Ee, yani bunun bir basılı e, yayın olmasını isterim, çok isterim. E, bunu Esen, Karol'la da görüşüyoruz, konuşuyoruz. O ikimizin de çok istediği bir şey. Yani bazen böyle yazmaya çok mecalim olmuyor. Her ayda yazmak aslında epey bir e, meşkat, meşakkatli bir şey, e, iş. E, ama bunu özellikle gayret ediyorum. Bazıları o kadar çok tatmin etmeyebiliyor, bazıları daha çok tatmin ediyor. Hani o Olsa bile bu süreklilik aslında çok iyi geliyor e, bunun sürmesi, e, yazma sü sürecinin. Bir de biraz önce söylediğiniz şeye bir parantez açmak istiyorum. Aslında benim bu sertifiyonla bakmam ve tüm bu e, küçük anlatılara bakma nedenim de tam bu kompleks modernite deneyimini anlamak aslında. Genelde böyle biraz hızlıca batıllaşma denilen, e, özellikle bu dergide de batıllaşma diye geçilen şey aslında pek hiç de öyle olmadığını e, görüyorum. Çok daha kompleks, çok daha te tereddütlü bir modernite yaşanıyor. Yani bazı şeyler çok e, hızla kabul edilip, bazı şeyler çok temkinli yaklaşılıyor. Ve bir sürü yazar farklı düşüncede tabii ki. Bunu görmek, ya yani bu küçük anlatıları deşerek bunu görebildiğimizi biraz e, keşfettim. O yüzden de böyle en, en küçük şeylere bakmayı, e, sürdürmeyi, yani sürdürme lazım diye düşünüyorum. Ve sizin söylediğiniz gibi o Cumhuriyet dergilerinde de bence başka türlü bir dünya ortaya çıkacak. Ee, şu ara ben Reştek koçu üzerine çalışıyorum. Ee, orada da tabii Atlas Sözlük derken bir de Ansikapedi var. Ee, bir kentin Ansikapedi'ye dönüşmesi süreci. Dolayısıyla tüm bu mecralar çok ilgimi çekiyor. Evet ve bir örnek teşkil etmesi açısından da bence çok değerli. Dediğim gibi yani mesela işte, Cumhuriyet'in hem sözcüsü olan bir dergi ama bir taraftan da muhalif bir dergiyi bu şekilde okumak ve onun modernlik tecrübesini fragmanlara dönüştürmek işte, ister sözlük diyelim. İşte biraz Roland bartı da çağrıştırıyor mesela yaptığınız şey. Yani Roland Barthes'ı da düşünüyorum. Bütün bu fotoğrafla, sesle, görsellikle. Hani bunları başka bir şekilde inşa etmekle. Dolayısıyla aslında bu yapısı bence çok güzel olur. Belki Reşat Ekrem Koşu'dan sonra ona da geçebilirsiniz. Peki bir de artık yavaş yavaş hani programımızın sonlarına da yaklaşıyoruz. Sizden rica etsem hangi maddeler yazıldı şimdiye kadar? Ve eğer paylaşmak isterseniz kafanızda yazmayı düşündüğünüz maddeler neler? Manifoldtan takip eden ve takip edecek dinleyicilerimiz için. Şöyle bir sırayla A'dan L'ye sayayım. Ameliyat, balo, cevelan, çayır, dalga. Enstantane, fonograf, gece, hareket, ıslah, ilan, jimnastik, kalabalık ve lezzet yazıldı. Yazdım <gülüyor> şu ana kadar. Ee, bir sonrakiler neler olacak onları söylemek istemem. Ee, çünkü dediğim gibi benim de kafam da sürekli değişiyor. Ama M harfi, bir 15 güne kadar M harfi gelecek. Ve... Umuyorum yani böyle bir aksilik olmazsa da her ay e, yazmayı sürdüreceğim e, Z harfine kadar. Bilmiyorum sonra tekrar başa mı dönerim yoksa başka türlü bir şeye mi dönüşürüm hiç bilmiyorum ama e, şu an M harfindeyim ve oradan devam edeyim. Evet, e, şimdi programımız Ekim ayının ilk haftası yayınlanacak, dolayısıyla Aa. süre kısalmış olacak. Belki o vakit e, hem dinleyicilerimiz hem de takip eden okurlar daha çabuk M harfiyle e, tanışmış olacaklar. Ama mesela sadece seçilen maddelere bile baktığımızda aslında bunların hepsinin e, gündelik hayatın temel unsurlarıyla e, bağlantılı olduğunu çoğunlukla bağlantılı olduğunu diyeyim. Yani sınıfsal olan şeyleri bir tarafa bırakırsak, mesela fonograf balo bunlar daha sınıfsal olarak düşünülebilir ama hani kalabalık, lezzet bunlar daha e, herkesi e, kapsayacak maddeler halinde. Belki ben size şöyle bir şey önerebilirim. Eğer isterseniz <gülüyor> bu iş bittikten sonra tam da konuştuğumuz bu e, beğeni üzerine e, gitmek. Yani bu fragmanları beğenilerle e, birleştirmek e, hani belirli bir e, beyni algısının modernlik tecrübesiyle ve bu tecrübenin sınıfsal olanla nasıl birleştiğini 19. Yüzy yüzyıl üzerinden düşünmek de e, güzel olabilir eğer hani sözlüğü Hı -hı. bir şekilde e, genişletmek isterseniz ben çünkü her maddeyi okuduğumda hep bunu sınıfsal boyutunda düşünüyorum çünkü hani Servet Fünlü kimler okuyabiliyordu kimler o derginin bir aktörü olabilirdi ee, ve hani yoksullar mesela yoksul maddesi olacak mı bilmiyorum şimdiden. Hani onu şeyimizden yoksullar, işte dilenciler e, ya da işte e, seks işçileri 19. yüzyılda böyle bir derginin e, kadrajına girebiliyorlar mıydı? E, girmiyor girmiyorlarsa neden girmiyorlardı Hı -hı. ve e, bu toplumun bazı kesimleri girmiyorsa bu ne demek? Belki sözlüğün bir başka boyutu da yoklar. Hani Servet hmm. olmayanları üzerine e, düşünmek olabilir diye naçizane birkaç <gülüyor> Tabii. öneride bulunabilirim. E, yani sizin son olarak yani söylemek istediğiniz şeyler varsa eklemek istediğiniz. Yani evet aslında çok doğru bir nokta. Çok güzel bir nokta değiniyorsunuz. Bu dedikleriniz, yani biraz özellikleriniz e çok hızlı bir şekilde söyleyebilirim, yoklar. Yani ne dilenciler var, ne seks işçileri var. Ben böyle sertifiyonun tayfasını biraz uslu erkekler dünyası, hatta böyle çok suya sabuna bulaşmayan erkekler dünyası olarak görüyorum. Ama yani tabii bu incelemeye de değer hala. Yani o, o yönde bir eleştirim yok ama dediğiniz çok doğru. Yani bu bir Dev bir arşiv sertifiyonu tabii ki ve bir dolu konu var içerisinde ve ben dediğim gibi altı yıldır bu işin içindeyim ya yani sertifiyonla işimleşirim ve daha herhalde bir 20 yıl 30 yıl çalışabilirim hiç sıkılmadım her gün yeni bir şey çıkıyor dolayısıyla herkese de önerebileceğim çok güzel bir saha <gülüyor> sertifiyonu sahası kesinlikle bence de çok ee, insanın bir ömür geçirebileceği bir e, platform aslında Servet Şen'in ee, çok teşekkür ederiz Gülpeç. Evet, teşekkür ederim. Ve e, bu iş içinde size ayrıca çok teşekkür ederiz. Çok ilham verici, çok e, takip etmesi keyifli bir iş. Daha nicelerine diyelim. Hoşça kalın görüşmek üzere. Teşekkürler, hoşçakalın. Günün ve Güncelin Edebiyatı.